Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alayeni Muhammed Bir kardeşimiz boya fabrikasında çalışıyoruz iş elbiseleriyle namaz kılabilir miyiz? diye sormuş elbette kılınabilir çünkü e, Allah subhanehu ve teala ayette buyuruyor ve tahhir fiyabek elbiseni temiz tut dolayısıyla bu temizlik eee yani her türlü necasetten pislikten tahir olmasıdır, temiz olmasıdır. Ancak ancak e, boya veya hut yağ dediğimiz kimyasal içerikli maddeler necis olmadığı için, necis olmadığı için o necasetin yani ne, necis olmaması namaz kılmasına veya hut e, o elbisesini pis yapmaz o elbisesini pis yapmaz, namaz kılmaya engel değildir. Niçin? Çünkü necis değildir. Necis değildir. Kimyasal e, olan şeyler necis değillerdir. Necisler eşyada mübahlılık esastır. Kaidesi gereği zaten bunlar söylemiştik. Bununla ilgili e, necis olan, elbisemize bulaşık, bulaşmış olan necasetleri e, şeriat bizlere haber vermektedir. Bu sebeple Bunlar içerisinde kimyasal söz konusu değildir. Kişi yaptığı iş gereği elbisesi tozlu olabilir, kirli olabilir, yağlı olabilir, efendim paslı olabilir, boyalı olabilir, başka şey olabilir. Bütün bunlar namaz kılmaya engel bir şey değildir ve necis değildirler. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Teala.